Elhamdülillahi lezi hedana l-hada, ve ma kunna lehde diya leulan hedana Allah ve ma tevfiki ve atisami illa billah ve kad jâet Resulü Rabbina bilhaq sallu ala Resulina Muhammed Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aliyyâ sahbîs sallu ala tabibin kulubina Muhammed Allahum salli ala Seyyidina Muhammedu ala alihi ve ve selam. Sallu ala şefii'i zhunubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedu ala alihi ve sahbihi ve selam. Euzubillahir semiu'il Al alimi minas-şeytanirracim. Al Rabbi euzubike minemezatis-şeyatîn. Ağoodi bıkarabbim yapdırın, Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ve ezdethen Rabbkum, la enşekartum, la azidennakum, la enkafartum, in adabi la الله Sıdık Allahu al-Azim. Allah manfağına bil Qur'an al-Azim. Fbaraklana fihi, alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Fistaghfirullah al qayyum Hacatkum bil Hayl abada. وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ Şu, بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ <gülüyor> الْعَظِيمِ Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Meclisimizi mağfiretlere vesile olan günahlarımızın sevaba tebdiline vesile olan ilim meclislerine ilhak eylesin. Amin. Amin. Yarın ahirette hesaba çekileceğiz. Her yaptığımızdan, konuştuğumuzdan, amellerimizden muhasebe olunacağız. Allah-u Teala'nın çok cilveleri olacak. Kimini ufak görülen, hakir görülen bir amelden sebep affedecek. Kimini de çok ufak görülen, hakır görülen bir günahtan sebep cezalandıracak, acaba düçar edecek. Bunu biz takdir edemeyiz. Niye böyle buyuruyor? Rızamı ameller içerisinde gizledim. Niçin? Hiçbir ameli küçük görmeyin. Salih amelleri. Belki mağfiretiniz ondan olur. Gazabımı, azabımı mucib olan kızgınlığımı Günahlar içerisinde gizledim. Neden? Hiçbir günaha küçümsemeyin. Kime karşı işlendiğini düşünün. Kendisine karşı isyan edilen zat çok büyük. Onun için alimler diyorlar خَلِّ الظُّلُوبَ صَغِيرَهَا وَكَب۪يرَهَا ذَا كَتْتُقَى وَصْنَعَ كَمَاشٍ فَوْقَ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْكِرَنَّ صَغِيرَةً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَابِ Künaan küçüğünde bırak, büyüğünde bırak. Yani küçük büyük ayrımı var. Her zaman söylüyorum ama çünkü koca dağlar küçük taşlardan bir araya geliyor. Dikenli arazide yürüyen gibi ol. Her taraf dikense, orada bir lahana bile bitse pelki bu lahanada bu kadar dikenliğin arasında e, dikensiz kalmaz diye ondan bile sakın. Çünkü dikenli arazide her şeyden sakınılır. Mevla bu. Kimini ufak gördüğü, hakır gördüğü, adamın yani hakır gördüğü bir amelden af eder. Adam da ondan af olacağını zannetmez. Çok büyük amellere ümit bağlar. Ben bunlardan kesin kurtarırım zanneder. Halbuki o ameller boşa gider. Bu da tabii hiç fark edilmez, anlaşılmayan bir sebeple olabilir. O da ayrı bir şey. Mesela Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem Sesli konuşanlar hakkında ne buyuruyor? Şaidu'lla La terfa'u aswatekum fi al nabi Sakın seslerinizi benim peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem sesinin üstüne çıkarmayın. Ve la tajharu la bil-qawli ka'jhari ba'dikum li ba'd. Birbirinize böyle sesli, bağırtılı, gürültülü konuştuğunuz gibi sakın ona öyle konuşmayın. Ne olur? halbuki onlar sahabe söylüyor bunu. Salih amel sahipleri, fazilet sahibi insanlar. Diyorlar, "Tehabat malukum ve tüm la teş'urun." Siz hiç farkında olmazsınız. Bir de bakarsınız bütün sevaplarınız silinmiş olur diyor. Hucurat suresinde. E şimdi tabii bu peygamber hakkındadır. Bizi ne alakadar eder? Şimdi peygamber yok ki. Öyle olmaz. Ali Adar Efendi Hazretleri, Kadir Sallallahu Aleyhi ve babamız bir gün Ruhul Beyan tefsirinde o bahse bakıyorken Efendi Hazretlerimiz de içeri girdi. Öyle köşede dipte oturdu. Sonra ne buyurdu? Mahmut evladım gel gel. Burada ne kadar edeplerden bahsediyor. O tefsirde çok edepler var. Yani diyor ki bir mürit şeyhinin yanında efendim bir sahabi peygamber yanında yaptığı gibi davranmalı. Bir talebe üstadına öyle davranmalı. Bir müteallim bir alime öyle davranmalı. Orada edepleri sayıyor mesela. E şimdi o hadiseden sonra Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma fıs fıs konuşuyorlardı. Hiç yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir arzu halde bulunuyorlar, bir dertlenip şikayetlerini anlatıyorlardı fakat yanlarına yakınlarında olanlar bile mevzuyu anlayamıyordu. Neden? Fıs fıs fıs fıs. Çünkü bu ı Kerim'e ne buyurdu? Sakın sesli konuşmayın. Amelleriniz silinir. Siz de farkına varmazsınız. Bak oradan biraz sesli gürültülü konuşmaktan Efendim bütün cevabın gider diyor. Sahabe diyor. Yani ne alaka demiyor? Öte taraftan e, beğenilmediğim bir amelden de insanı. Yani beğenilmedik derken küçük görüldük bir amel yani. Bundan adam affolur. Bir de adamın çok da günahı var. Ben de bunu söylüyorum Bukhari hadisinde. Beni İsrailde bir begiye kadın. Ne demek? Fuhuş yapıyor. Fakat e, Sahra'a giderken bir de ne baktı? Bir köpek, dilini dışarı çıkartmış, susuz kalmış, su da yok, suyun başına gelmiş ama köpeğin kovası yok, ipi yok. Nasıl çıkaracak suyu? Onun için ayaklarıyla yeri eşeliyor, e, yerin dibi nemli çıkıyor, serin çıkıyor, dilini o serinliğe yatırıyor da serinlemeye çalışıyor hayvan. O kadın da ne dedi? Ya. Ben de çöldeyim. Epey yol geldim. Suyun başına kadar hararet isabet etti. Demek benim başıma gelen bunu da başına geldi. Ondan sonra çıkardı. Başında yaşma vardı, Onu çıkardı. Su da yakın tabii. Ama köpeğe göre uzak köpek. Nasıl girecek ona? Bu sefer e, ayakkabısını da su kabı yaptı. E, baş örtüsünü ayakkabıya bağladı. Ayakkabısıyla suyu çekti. Bir, bir zahmet yani. Ufak tefek bir iş gibi görünüyor. Onunla beraber o köpeği ne yaptı? Suvardı, içirdi. Evet. Ne oldu? Teşekkür Allahu allâhu fe Allah-u ömrü boyu fuhuşla geçiren kadını sen mi böyle yaptın diye ona teşekkür etti ve onu affetti diyor. Şimdi. Karışabilir misin? Ya Rabbi bu ne iştir yani? Ben bu kadar namaz kılıyorum, ibadet ediyorum. Ben bir namereme baktım diye beni yakıyorsun. Eee bu kadar fuhuş yaptı da şimdi bir köpeğe su ver diyor bunu affediyorsun. Cık, sorabilir misin ya? Yaparım böyle işler diyor. Hadis Bukhari. Böyle işler yaparım diyor. Öbür 99 kişiyi öldüren hadisi. Yine beni İsrail'de geçen. Bunlar bize niye anlatılıyor? Bize alakadar etmeseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haber vermedi. O ne oldu? Bunlar çok önemli meselelerdir. Hiç ümidi kesmemek baş babından bir de yani ufak bir amel gibi görünüyor yani bu yapılan günaha göre bu çok ufak bir şey adam senelerce zina etse bunu sildirmek için e biz de ki kendini efendim ayağından tavana mı asacak sabahlara kadar seyde mi yapacak ne yapması lazım ki yap olsun bak orada bir amelle onu affetti bu taraftan ne diyor peygamberim yanında sesli konuşmayın Silerim bütün yaptıklarınızı diyor. Haberiniz de olmaz. Bir daha ahirete çıkarsınız bakarsınız. Defter sıfır olmuş. Bak meseleleri iyi anlayalım. İslamiyet'i iyi anlayalım. Mukayeseleri iyi yapalım. O doksan dokuz öldürenin af olma sebebi neydi? Allah dostlarının zikirle meşgul oldukları bir meclise gitmek, tevbe öğrenmek için. Değil mi? Geldi o zaman bir alime danıştı. ''İnne racülen fi men kâne gâblekûm gâtele tis'aten ve tis nefsen'' Bukhari ya, sizden önce geçen ümmette bir adam 99 kişi öldürdü, bu adam öldürmek kolay bir şey değil, çok büyük günah yani, şirkten sonra gelir. Lakin... Tevbesi var mı? E şirkin bile tevbesi var mı? E var, adam 90 sene gavur olsa, puta tapsa, tevbesi yok mu? Şimdi iman edemez mi? Edince anadan doğum af olmaz mı? Ya bunu biliyorsunuz. Öbürünü niye yadırgıyorsunuz? Öbürünü niye yadırgıyorsunuz? Yani Fahru Razi Hazretlerinin dediği gibi diğer alimlerin dediği gibi Yahya ibn-i Razi Hazretlerinin sözüdür. Bu da çok acayipme gitti. Buyuruyor ki 70 sene şirkle yaşayan bir gavurun tüm kafirliğini ve günahlarını bir kelime-i buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bir kelime-i inanarak okunduğu zaman 70 senelik kâfirliği sildiriyor da. Peki diyor 70 senelik kelime-i tevhid. Adam 70 senedir Allah diyor be. Ya e bunun günahlarını sildirmez mi diyor? Anladınız mı? Bir tevhid 70 senelik yavruluğu siliyor. 70 senelik devlet o günahları sildiremeyecek mi birkaç günah? Sildirir Allah'ın izniyle. Ama çok da güvenmemek lazım. Korkuyla ümit arasında kalmak lazım. Velakin ümidi de kesmemek lazım. Ama mesele nedir? Arayış içinde olmak lazım. Ne yaptı adam? Gitti o zaman bir alime, dedi ki ben böyle böyle 99 kişi öldürdüm. Şimdi tövbe etmek istiyorum. Fehelli min tövbetin. Tövbem kabul olur mu acaba? Adam dedi ki: la. olmaz dedi senin gibi katil adam. Hicap olmaz dedi senin gibi adam. Öyle mi dedi? Seni de öldüreyim dedi. İmamesiyle yüzetsin dedi. Ondan sonra ama duramadı içinden. Çünkü neden? Ben ne yapacağım ya? Efendim. Af olmadan ölürsem imanı var. İşte o iman meselesidir. İmanı olmayan hiç af olma çare aramaz. Hiç günah dediğinin de farkında olmaz. Tevbe etmek için ne lazım onu da sormaz. Şimdi bizim en önemli yani faziletimiz yaptığımızın günah olduğunu bilmemiz. Günah yaptığımız zaman tevbe istiğfara yönelmemiz. Af olmak için çare aramamız. Bunlar imandandır. Bunlar imandandır. Ama adam bak bundan ne çıkar bir şey olmaz falan. Ahiret yok cennet cehennem yok derse o zaten kafir. Birine daha gitti. Dedi ki ben böyle böyle oldu. 99 kişi öldürmüşüdüm. Sonra gittim bir hocaya sordum. O da af olmazsın dedi. Onu da öldürdüm. Şimdi sana soruyorum. Yani dikkat et 101. olma. <gülüyor> o da uyanık adam çıktı. Fetva'yı da doğru bilmiyor. İlmi yarım. Fetva'yı doğru bilmediği için şimdi bu fetvayı doğru bilmezsen o da çok canından olursun yani. Bak öbürü doğru fetva veremedi. Halbuki af olabilirsin diyecek. Ama Allah affetti mi etmedi mi senin hakkında bana ayet inmedi. Ama kapa açık. O dedi ki orta bir yol bulayım. Bu işten nasıl sıyrılayım. Dedi ki falan yerde Allah dostları var. Alimler var, abidler var, veliler var. Oturmuşlar, zikrediyorlar. İşte ayet okuyorlar, hadis okuyorlar. Sıralı ibadet onların işi. Ne olacak? Sen dedi o tarafa doğru git. Çık yola, belki onlar sana bir çare ederler. Allah dostlarının arasına katılırsan, bir rahmet ulaşır sana, onlar sana bir yol gösterebilirler falan. İyi dedi sen, sen yaşa dedi. Öyle ya en azından bir adres verdi. Çıktı yola, tam yarı yola geldi, eceli geldi. Öleceği zaman akıl etti, akıl. Ne akıl etti? bi اَبِصَدْرِهِ نَحْوَهَا Dedi ki ben dedi tevbeye muvaffak olamadan yani o Allah dostlarının meclisine erişemeden ölüyorum herhalde. Ne yapayım? Bari dedi göğsümü onlara doğru döndüreyim de oraya yönelik öleyim dedi. İşte bu meclisler, bu meclisler, bu zikir meclisleri, bu ayet-hadis meclisleri, tevhid-salavat meclisleri, Allahuma salli ala seyna Muhammed ve ala aliyye sahbiyyiz selam. İşte bu meclisler. Adam yolda kalsa yönünü dönse kurtulur be. Gelemese yönünü dönse kurtulur be. Mesele itikattır. Orada da gittiği yerde de bir peygamber yoktu koş. Yani bir peygambere gitmiyordu. Zikir eden insanlar var. Zaten ulaşamadı. Bu sefer ne oldu? Rahmet melekleriyle azap melekleri geldi. Ruhunu çeker çekmez... Rahmet melekleri diyor ki bunu cennete alıyoruz. Azap melekleri diyor, dur ne oluyoruz? Cehenneme alıyoruz. E niye? Onlar diyorlar ki 100 kişi öldürdü. Bunlar da diyorlar ki tevbe etmeye gidiyordu. E kavga büyüdü yani. Hall olmadı mesela. Melekler arasında taktasamed fi melaiketur rahmeti ve melaiketul azab mücadele başlayınca Allahü Teala hakem olsun diye başka melek gönderdi. O melek geldi dedik. Kıy şu ma beyne Şimdi çıktığı yer günahlara bulaştığı yer, gideceği yer, tevbeye kavuşacağı yer. On üçün iki mesafe arasındaki kıyas edin, ölçün. Ne tarafa yakın bulursanız oranla adam olsun. Hakemliğe bak. Bu sefer ne oldu? Fücide ilahadi akraba bir şivrin fakulferale. Gideceği, tevbe edeceği tarafa bir karış daha yakın. Hesap çıkınca afold. oldu. Ama bunun başka rivayeti var ve fi rivayetin yine Bukhari'de. اَوْحَ اللّٰهُ اِلَا هَذ۪يَنْ ve وَاِلَا هَذ۪يَنْ تَقَرَّب۪ي allah Teala çıktığı tarafa toprağa vahyetti, sen biraz uzaklaş. Gideceği tarafa da vahyetti, sen biraz yanaş. Lastik gibi çekiyor istediği tarafı. Ne oldu? Mevla'nın lütfuyla o adam afold. oldu. Şimdi mesele ne? Neymiş? Dönüş, tevbe için samimi niyet ve zikir meclislerine, ilim meclislerine, alimlerin meclislerine efendim, yürümek, o yolda gitmek, velev ki kavuşamasan da, kavuşursan dediklerini yapmak niyetiyle olan af oluyor. Onun için biz, bırakalım, o ne demiş, bu ne demiş, biz af olmak için çare arıyoruz, ahirete imanla çıkmak için, Rabbimizin huzuruna rıza üzere kavuşmak için bu dünya geldi geçiyor. Bizi fuzuli işlerle, haberlerle meşgul ediyorlar. İnşallah aldananlardan olmayız. En önemli meselemiz ne? Ona bakarız biz. İman, namaz, zikir. Rabbimizi tanımak, tanıtmak helalından kazanıp zaruret miktarı geçinmek başka bir şey. Böyle yapalım. rahman. Evet. Zira burada tabi Rivayetler çok önümde. Ve lakin mesele hüsnü zanda bulunmak, güzel düşünmek, kalbini tarih etmek, boş tutmak. Efendim bu adam da konuştuğuyla amel ediyor mu acaba? Yok efendim bunun hayat tarzı nasıldır? Yok efendim biz bunu dinliyoruz ama doğru mu anlatıyor falan. Tabi o şüpheler girerse ee, ne olur? Ee, niyet bozulur, itikat bozulur. İtikad bozulunca tesir azalır. Tesir azalır, bir de ters dönme tehlikesi de vardır. Yani ne demek ters dönme tehlikesi vardır? Mahrum olur, e, bereketler ondan alınır, kovulur. Ondan sonra herkese şüphe nazarıyla bakarak, aman benim dinleyeceğim adam kalmadı der. Ben herkesten daha iyiyim der yani. Kimi dinleyeceğim der. Anladın mı? Böyle şeylerle beraber çok mahrum olan vardır. Allah mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Biz meselemiz Allah için ilim arıyoruz. efendim, ayet hadis dinlemeye çalışıyoruz. Amel etmeye, istifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Nerede bulursak hikmet, ilim onu alacağız. Ve Allah amel etmeyi de nasip edecek inşallahurrahman. Evet şimdi bu meclislere devam edenlerin müjdeleri çok. 11. farzı okuyalım. E, kutsi vaazlarda da e, tabii o daha azdır. Farzlar daha çoktur. 13'ün hemen hemen denk gelirler birbirlerine. O 38 tane kutsi vaaz olabilir. E, şey el, farzlar 54'tür. Arada yine ne var? Efendim? 16 sayı var. 13'ün e, ancak denk gelir. O çünkü kutsi vaazlarda biraz Aynı derste kaldık bir iki haftadır. Fakat buradan ilerleyelim ki ona kavuşalım. 54 farzın 11.si allah Teala'nın kerem ve ihsan eylediği nimetlerine şükretmek. İnsanın 24 saat zarfında gece ve gündüzde mükellef olduğu 54 tane farz vardır. Hasen-i Hazretleri bunları Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden istihraç etmiş, çıkartmıştır. Ve bunları bilmeyen, bunlarla amel etmeyen asidir, günahkardır buyurmuştur. 13'ün bu kitap 54 farz şerhiyle beraber sizlere tab edilmiştir. Ama ne olursa olsun kitap dili farklıdır, sohbet dili farklıdır. Bazı konularda izah gerekiyor. Allah Teala ve Teâlâ Hazretleri e, bizlere şükrü emrediyor. En şükür liyeli valideyk. Önce bana şükret sonra ana babana teşekkür et. Allah'a şükür farz. Ağır kıymelerde ve ibaduhu ve şükrühu leh. Ancak Allah'a Allah şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Bu kadar nimete karşı ne hesap vereceksiniz? Bunları neyle karşılayacaksınız? Bunlara neyle mukabele edeceksiniz? Fazl-ı keremiyle sizin az bir amelinizi kabul ediyor. Yoksa e, ibadetleriniz bunların şükrüne denk gelmez. Kimse de o ibadet çıkmaz. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem. Subhaneke Hakkı şükreki yapmış konu. Şükre layık olan Allah'ımız. Bir sana hakkıyla ile şükre Buyurduktan sonra. Lengüdük ile hadi cumul cennete amelu. Sizden hiç ameli cennete sokamaz. Hiç kimse yaptığı ibadetle cennete kavuşamaz. Galu <gülüyor> allah senin de <mi> amelin yetmeyecek. Gal, la Senin de amelin yetmeyecek. Gal, la illa ante gummedeni allah minhu bir rahme. Benim amelim de diyor yani ölçülse nimetlerle karşılaştırılsa cennete girdirme beni yetmeyecek. Ancak Allah bana da acıyacak, rahmetiyle beni kaplayacak, cennete öyle sokacak. Bu Resulullah'ın beyanıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse iddiacı olmasın. Yani hakikaten bir insan günde yüz bin ilahe illallah teşke, gece sabaha kadar uyumasa, akşama kadar ruh tutsa, bütün o e, tevhidleri, zikirleri, namazlar, ibadetleri neyle yapıyor? Allah'ın nimetleriyle. Dilini söyletmese ne olacak? Gözüne uyku getirse ne olacak? Karnına ağrı soksa ne olacak? Başına ağrı Ne olacak? Yani bu kadar hastalıkları bizden def ediyor da bize sağlık sıhhat veriyor da biz işte bir Allah diyeceğiz la ilahe Allah diyeceğiz. Onunla da Allah'ın başına haşa kalkmak gibi minnet etmek efendim bir insanlar hiç zikretmiyor Kur'an okumuyor bir şey yapmıyor. Ben de bu kadar bu zamanda ibadet yapıyorum işte ya Rabbi benim kıymetimi bil. Böyle denir mi ya? Yani böyle der gibi davranılır mı? Ya sen ne yap? Milletten sana ne? Sen, senden fazla yapanlara baksana sabahlara kadar ağladılar. Sen ne yaptın da kurtardım zannediyorsun? Şükür farz. Allah'ımızın bize emri, bizden istediği, bizden beklediği ve bir de şükürle ne oluyor? Ve bir şükrü tezdâdün ni'amû. Bütün nimetler de şükürle artıyor bir de. Yani bana şükredin bu sizin vazifeniz. Niye? Niye? Ben yaratıyorum. Nimetleri ben veriyorum. İyilik sahibine teşekkür, akıl sahibine farzdır. Aklı olmayan ne yaparsa yapar. Ama aklı olan böyle yapmaz. Köpek bile yalını hangi kapıda yiyorsa o kapıyı bekliyor. Gidip de bu kapıda yiyip de öbür kapıda bağıran köpek var mı? Hiç daha öyle bir manyak cins köpek yok. Tabii. Ama insanlarda öyle akılsızlar var mı? Çok. Allah'ın rızkını yer, filip Allah'ın düşmanlarının kapısında avlar. Onun için Mevlana bu urur. İnni vel insa vel cinne fîne beyne azîm. Benim insanlarla, cinlerle büyük hesaplaşmam var. Aklû ve yu'badu gayri ve arzuku ve yüşkuru gayri. Ben yaratayım, benden başkalarına tapınılsın. Onların helal haramı, emri, yasağı sayılsın. Benim dinim hiç hesaba katılmasın. Ben rızıklarınızı göndereyim, on sonra benden başkalarına şükredilsin, teşekkür edilsin. Kahveyi pişirene bir teşekkür etmesen, ne kadar kaba adam oluyorsun, ne kadar ayıp ediyorsun yani. Kahveyi yaratana şükretmesen, hiçbir şey yok. Bir aracıya, efendim bu kadar teşekkürler, teşekkürler. Ya! Hanıma bir teşekkür etmesen, efendim yemeğini beğenmesen, tuzlu olmuş desen, yandın. Tuzlu şey, altı yanmış manmış, ye! Benden sana tavsiye, sabaha kadar dır dinlersin. Ne gereği var? Yanmış, yutulmuş, aa çok güzel olmuş. Yalan yerinde caiz. Beceremiyor belki ama. Yalan caiz işte karı koca arasından. Sen dedim, efendim bunu şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. O ona fayda mı edecek o laf? Hani bir daha düzeltsin diye. Ne düzeltmesi? Sen ne nankör adamsın ya. Mahveder. Hiç böyle bir şey diyemezse bile içinden buz pişirir içinden nefret eder. Sor. E niye? E teşekkür etmen lazım. E anladık. E Mevla'ya ne kadar şükretmemiz lazım? Hiç şükretmiyoruz. Mevla yine rızkımızı gönderiyor. o Bizim hanım ne der mesela? Der ki bir daha sana yemek yaparsa. Beğenmedin ya. Halbuki Mevla'ya neler yaparsın? mevla bir daha gönderir. Bir daha gönderir. Nerede olacaksın Mevla'yı? Ahlakında. Celle şanu. Celle celaluhu. Şimdi şükretmek sana yarıyor. Mevla'nın şükre ihtiyacı yok. Şükredersen ne buyuruyor? Rabbiniz ilan etti ki لَيْنْ شَكَرْتُمْ Şükrederseniz لَزِيدَنَّكُمْ Elbette, yemin ediyorum nimetinizi artıracağım. Bütün mesele şükürden geçiyor. Şükretmeyen nimeti elinden alınıyor. بَلْعَمْ اِبْنِ بَعُورَا İsrailoğullarında, Musa Aleyhisselam zamanında ne büyük alim, ismi Azamı biliyor. Dua ettiyanda kabul oluyor. Ne dua Allah'ın en büyük ismi gizli şifreyi biliyor o zaman. Ama ne oldu? Kur'an Kerim'de kısası geçiyor. Fatüllu Aleyhim Nebelledi, Ateyni Havayatina. Fenselakamina. O kadar keramet verdik ona diyor. Yılan deri değiştirir gibi soyuldu, çıktı gitti. Ayetleri bıraktı diyor. Fetmehuş Şeytan şeytan onun peşine düştü, o şeytanı da solladı geçti diyor. Fekaneminel Qavvin. Az günlerden oldu diyor. Ha tabi bunun sırrı uzun bir kıssası var. Şimdi dersimiz o değil. Ve lakin peygamberler, Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Peygamberlerden biri dedi ki ya Rabbi bu adama bu kadar ayetler, kerametler verdin de bu bunların hepsinden sıyrıldı çıktı buyuruyorsun. Bunun başına gelen ne sebeple geldiğini biz bilmek istiyoruz. Mevla buyurdu ki لَنَّوْ lem يَشْكُرْ يَوْمَنْ مِنَ لَمْ يَشْكُرْ لِي يَوْمَنْ مِنَ Yahu bir gün bile Ya Rabbi bu ilimleri, bu kerametleri sen verdin Ya Rabbi şükretmedi bana ya! وَلَوْ شَكَرَن۪ي يَوْمَنْ لَمَا سَلَبْتُونَ ya? Bir gün şükretseydi bana, bir kere şükretseydi almazdım o nimetleri ondan. Yani şükür sadece dil alışkanlığıyla olan değildir. Yani elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nasılsın elhamdülillah? Bunlar laf olmuş artık. Bunlar alışkanlıkta kalmış. Öyle değil İnsan içinden gelecek. İnsan elhamdülillah derken o nimeti, kadrini takdir edecek. Rabbinin kadrini takdir edecek. Ne büyük iyilik sahibisin. Benim kadar günahkar, acize, zayıfe. Bu kadar lütfediyorsun Allah'ım. Lütufların içerisinde boğuldum kaldım Allah'ım. Eziliyorum Allah'ım. Ben hiç hak etmiyorum Allah'ım. Şimdi bu, mesele bu. Yoksa komşu namaz kılmıyor, benden zengin. Ben namaz kılıyorum, bir de niye eziklik çekeyim? E, i̇ş mi bu? yanlış. Yanlış. Sen bırak namaz kılmayana niye bol veriliyor? Kâfirler niye dünyada en rahat yaşıyor da sen onları ne karıştırıyorsun? O imtihandır. He dünyacılığın ölme ömrü mü cennetül kâfir. Dünya müminin zindanıdır. Kâfir'in cennetidir buyuruyor hadis-i şerifte. Çünkü mümin ebedi cennete göz dikmiştir. İki tarafı cennet etmez Allah. Celle şaniü celle celal. Burada imtihan var. E zaten Başına belalar geliyorsa anla ki müminsin. Anla ki Rabb'in seni seviyor. Adam geldi Resulullah'a ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, inni uhibbuk. Ben seni seviyorum. Seviyor musun seviyorum. Samimi mi söylüyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. O zaman fakirliğe hazırlan, belalara hazırlan. Çünkü dedi beni sevene selin efendim geldiği vakit seller indiği vakitte yatağına Efendim, dere yataklarına ne kadar çabuk iner yukarıdan aşağı Ondan daha çabuk dedi Beni sevenlere belalarla fakirlikler iner dedi Görüyor musun? E bunu böyle bildiğin zaman da Nimet bileceksin Yoksa Allah dostları Dağları altın ederler kerametleriyle E niye aç kalıyorlar? Açık kalıyorlar Şimdi Şükredin fakat bu şükrünüzle yine karı size dönecek. Ben kardan zarardan mı Allah buyuruyor. Celle celaluhu. "Leyen şekertum. Yemin ediyorum size şükrederseniz leziidenlik. Mutlaka nimetinizi artıracağım." Ama o şükür dediğim gibi içeriden olmalı. İnsan Allah'ın iyiliğini bilmeli, celle celaluhu kendi müstahak olmadığını, devamlı itiraf etmeli. Böyle olursa Rabbim nimetini lütfeder, seni nimete müstehak Ne buyurdu Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem e hakkul nasi <Sessizlik> bin ni'ami leha İnsanlar içinde nimetleri, iyilikleri, sağlık, sıhhat, afiyet, malmül, imkanları, ihsanları. En çok hak eden kimdir? En fazla kim şükrediyorsa en çok hak eden odur. Hak eden. Ama hak etmeden verir mi? O imtihan. Vermez olur mu? Bu verdikleri hak etmiş de mi almış? Çoğusu hak etmeden verilmiş. Niye? Azdırmak için. Ehsebûne ennemâ numiddûn bîm min malum ve benîn Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz mal evlatlarla bol imkanlarla nusâri ulûn fil gayrat biz onların iyiliğine çalışıyoruz. Bellâ <gülüyor> yeş'urûn Doğrusu onlar hiç gerçeği anlamıyorlar. Niye? Sen Allah'a itaat üzere değilsen İbadet kulluk vazifeleri üzere değilsen de Allah da nimetlerini yayıyorsa bolca, anlasana ki sana istidraç var. Yani sen helake doğru, basamak basamak azabın içine doğru çekiliyorsun. Bir de başında rahat olduğu için hiç de anlamıyorsun ki belayı bulacaksın. Öyle güle eğlene cehenneme gidiyorsun. Ne gibi? Adamı güle eğlene uçurumdan atmağa götürüyorlar. O da zannediyor ki beni efendim pikniklerde gezdirecekler eğlendirecekler. Halbuki getirecekler bir uçurumun başına, atacaklar altına. İstidraç o. Adamı minareye çıkarıyorlar. O da zannediyor ki o Süleymaniye'nin minaresinden bir boğazı seyredeyim. O da öyle zannediyor. Halbuki atacaklar aşağı. Senes tediricum min hayzulâ ye'lemûn. Bilmedikleri taraflardan onlara azaba doğru çekeriz Allah buyuruyor. Ne demek çekeriz? Yani... Ne zaman günah yapsalar bir yeni nimet veririz diyor. Allah. Kullemâ ehdezû gatiyeten ceddetnâ lehum nimeten. Ne zaman yeni bir günah yapıyor, yeni bir hata yapıyor, Allah da ona yeni bir nimet veriyor. Al sana araba. Al sana efendim artı mal, mülk, çocuk. Adam da diyor benim kalbim temiz ya. Bu namaz kılıyor, namaz kılıyor ama bak fakirlikten ölüyor. Bende namaz abdest yok ama bak ne kadar bolluğum var. Demek ki iyi adamım. İşte aldandığı nokta orası. Çünkü neden? Allah'ın ona verdiği nimetler onun iyiliğine delaletler değil ki. Sen iman ehli sünnete göre midir? Amelin salim midir? Fıkha göre midir? Mesele budur. Ondan sonrası nimetler imtihan, de imtihan. Onda şükür ister, onda sabır ve rıza ister. İki türlü imtihanı da kazanmak ister. Müslümanın zengin olanı da olur, fakir olanı da olur, sağlıklı olanı da olur, hasta olanı da. Hepsinde ehli sünnet Müslümanların başına gelebilir illa ki el üstü Müslümanların hepsi fakir olur, hasta olur demek değil. Ama nimet içinde olan şükrücüler olur, bela içinde olan rızhavcı olur, saburcu olur. İkisi de kazanır. Ama yine dünyada bela içinde olanların ahirette mükafatı nimet içinde olanlardan kat kat fazla olur. Çünkü cennete de 500 sene evvel girmeleri vakı olur. Hadisleri böyle buyuruyor. Ümmetimin fakirleri zenginlerden yarım gün evvel cennete girerler. Yarım gün 500 sene eder. Allah'ın bir gün bin senedir. وَاِنِّيَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكِ كَالْفِ سَنَةٍ مِنْ مَا <gülüyor> تَعُدُّونَ ayet-i kerimede buyuruyor en çok hak eden en çok hak edene en çoğunu verirler demiyor şimdi buraya yanlış anlama ya en çok hak eden en çok şükredendir ama en çok şükredene de en fazla nimet verilir buyurmuyor çünkü neden? imkandır Ve <gülüyor> لَا تُشْكَارُ bir nimet ki Allah'ın bir iyiliği ki şimdi buraya gelmemiz nimet mi? En büyük nimet. En büyük nimet. Şimdi dünyanın en büyük zengin olsaydık, şöhreti olsaydık, itibarlı adam olsaydık, sağlıklı adam olsaydık, tuttuğumuzu devirçeydik, sıktığımızı suyun çıkarsaydık, her işeğimiz var olsaydı da. Şu meclisler nasip olmasa, burada okunan ayet, hadislere karşı soğuk olsaydık ve bu ilimlere karşı inançsız olsaydık, bir şüpheli, vesveseli olsaydık, ne olacaktı? Değişir miyim ben şimdi onlarla bunu? Değişir miyim? Demek en zengin biziz. Şimdi deseler ki Amerikan başkanı mı olmak istersin? Efendim veyahut dese dünyanın en büyük zengini kaç milyar, trilyon doları olan adamla? Değişir misin? Ama sen onun itikadın da amelinde olacaksın, o da senin. Değişemiyorum. O zaman anlaşılıyor ki bu nimet en büyük nimetler. Herkes bunu böyle düşünsün bakalım. Bir düşünün bakalım. Ama sizden bazıları belki Hoca efendi ben değişirim de sonra yine buraya dönerim. <gülüyor> sen çok dönersin sen. Öyle çok öyle dönenler bir gidenler oldu bir daha dönemediler. Orada mecbur istikamet. Girdin mi giderse. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Amin. Şu andaki inancımızı bozmasın Allah. Öyle nice kürsünün dibinden geçenler oldu. Nice bu cemaatlere gelenler oldu. Biz otuz küsürse nedir bu insanlarla Meşgul oluyoruz. Şimdi bazılarını bu kafada değiller. Bu itikatlarda değiller. Ya hoca bizi kandırdı senelerce diyenler var. Kandırdım da ne yaptım seni? Cennet mi kayboldu? Cehennem mi yok oldu yani? Herisi bekliyor. Ben neyini kandırdım seni? Ben size ne yanlış söylüyorum? Bir nimet ki şükrolunmaz. Bu nimete şükredelim. Allah elimizden almasın. Amin. Ya Rabbi lekel hamdu kemâ yenbegî celali vecihü'l azim sultanı. Allah'ım en büyük nimetin iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılı nimeti bu devletten bizi mahrum etme ya Rabbi, Bu ilim meclislerinden, bu cemaatlerden, bu sohbetlerden ayırma bizi. Biz sudan çıkmış balıktan beter oluruz ya Rabbel Alemin. Amin. şükredelim, Nasıl şükür olsun sana? Ne kadar hamd olsun sana? Ya Rabbi biz ne bilelim ya Rabbi Ne ayarını biliriz, ne takdir edebiliriz senin cemalinin celaline ve saltanatının azametine ne kadar yakışıyorsa o kadar olsun ya Rabbi. Amin. Amin. İşte bu bir hamd der. Dualarım kitabında var. Bir satır etmez. Yarım saniye, bir saniye, iki saniyede okunur. Ama bir adam bu hamdi yaptığında melekler durur. Sevabını yazamaz olur. Çünkü... Hani şu kadar, bu kadar olmadığı için Allah'ın cemalinin celaline yakışan kadar. E bu ne kadarı yakışır? Melekler derler ki, Ya Rabbi, kulun bir hamd etti, biz ne yazacağımızı şaşırdık. Niye? E senin cemalinin celaline yakışan ne kadar yazacağız? Senin saltanatının büyüklüğüne gereken ne kadar ki? Mevla da buyurur ki, siz onun hesabını takdir edemezsiniz. Ya kulum nasıl söyledi o sözün aynısını yazın oraya sevap karşılığında yazmayın on sevap, bin sevap, trilyon sevap bir sevap yazmayın o sözü yazın onu mühürleyin geldiğinde bana kavuşsun ancak ben verebilirim ne olur yani bunlarla meşgul olsak şu mübarek cuma gecesinde fuzuli yalan dolan haberleri dinleyeceğimize böyle bir hamd etsek, şükretsek zikretsek, fikretsek Kar ederiz arkadaşlar. Bunları belleyin. Şimdi bu nimete şükredersek Allah elimizden almayacak inşallah. Nimetimizi artıracak inşallah. Ya Rabbi çok şükrediyoruz Allah'ım. Bizi bir kaşık suda boğacaklar. Düşmanlarımız çoktur. Bu kadar senede benimle uğraşırlar. Yani öldürseler doymazlar beni. Hiç hiç hiç. Oo, i̇çeriden başka dışarıdan başka. Hepsi oyar. Altımı oyarlar altımı oyarlar. Böyle uğraşırlar benden. Şimdi Allah'a nasıl şükretmeyelim ki? Beni sizle buluşturuyor. Bu kadar düşman arasında ya. Her gün bir yalan dolan, bir haber, bir uydurma, bir, bir fırtına, bir gün geçmiyor ya. Malzeme yapmadıkları yani. E işte böyledirler bunlar. Ama şükredilmeyen nimet, Allah muhafaza etsin, bu nimeti verdi bize korusun muhafaza etsin. Amin. Elimizden almasın. Amin. Şükrolunmayan nimet ki hatı edin la tuhfar affolunmayan hata gibidir ne demek bir günah bağışlanırsa başına bela olmaz bağışlanmazsa o başına bela ahirette çıkacak her yerde çıkacak nasıl ki sabıka düşerse bir sorun yok değil mi düşmezse ikide bir o sabıka karşına çıkacak benim öyle 150 senelik bir tüfek varmıştı evde. Bastılar burayı mali şubeden 10 sene evvel o zamanlar benle uğraşırken. Uu patlayıcı yakalandı. Ondan sonra emniyet rapor verdi ki bu patlamaz. <gülüyor> Fakat adamlar uğraştı, etti. Yahu adli tıptan kaç sene raporlar gelmedi. Hakim kalktı, gitti, bir gün kaldı mururu zamana. Hakim diyor ki bir gün kaldı bunu elden kaçıracağız. Ne yapalım? Ben de yeni çıkmışım zaten. Bir daha sokmak istiyorlar. Bu sefer gitti kendisi adli tıpa. Dedi ki bu patlar mı patlamaz mı? Yazın şuraya patlar dedi. Onlar da yazdılar patlar. Öyle bir sabıka çıkarttılar. Öyle uğraşırlar. Şimdi polis çevirmesi olur. Adam beni de tanıyor yani. Hoca ne var? Delici patlayıcı bilmem neci bir şey var mı? Bir şey yok. Tesbih var diyorum elimde de tesbih var diyorum tesbih var patlıyorsa bu ne bileyim nerende patlar. <gülüyor> Ondan sonra e in bakalım bir arayacağız. E ara. Ya öyle delileri de var bunların. Allah akıllılarına yardım etsen. Amin. Delilerini ıslah etsen. Amin. Efendim arıyor hala soruyor. Yahu dedim soruyorsan arama. Yani ben dedim sana yok. Bin arıyorum dedi. Arıyorken ne soruyorsun da? Her tarafa bakıyorsun. Ondan sonra çanta arıyorum. Aç. Bir de misvak çıksın. bu ne? <gülüyor> Yemin ediyorum ya. Misvak bu ne ya diyor falan. Şey meyvası benim şekeri maniden düşer. Meyve suyu taşıyoruz küçük. Şeker düşmesine tehlike. Yolda bulamayız bir şey olur. Şudur budur. Efendim o meyve suyun, bu jilatinin içinde ne olabilir? Meyve suyunu patlaşıyor. Aaa iç dedim ya. <gülüyor> i̇çinde ne var diye bunu yani. Açmadan anlayamıyorsun. Hiç o zaman açacaksın. O sabıka. Dedim ki bir kere böyle çeviriyorlar, çeviriyorlar. Dedim ki bir tanesi, baktım akıllı bir tanesine rastladım. Dedim nedir bu ya? Hep böyle bana soruyorlar. Delici, patlayıcı falan. Dedi ki, böyle dedi gebede de çıkmıyor ama dedi altında eşersen çıkıyor. Ne çıkıyor? E, patlayıcılar bulunmuş sende. Ta o mesele anladın? 150 senelik tüfek var ya, eski tüfek asılmış yani. Allah Allah. 2 tane seczade'den kaçakçılık. İki tane seczade Afgan seczadesi. Hediye etmişler bana ben ne şey. O kaçakçılığa sokarım. Böyle şimdi ne? bir günah af olmazsa yandın. Ne gibi işte bu sabıka gibi. Oradan bir şey bulaştırır sana 50 sene geçer. Sende silah yakalanmış. Ya bu böyleydi. Şöyle sen ne anlatsan anlat. Orada gördüğüne bakar. Tamam bir şey yok. Geç. Ama seni uğraştırır yani. Günah da af olursa sorun yok. Af olmazsa dur bakalım senin bir günahın var. Tam cennete gireceğiz. Kapıya geldik ya. Kapıya geldik. Dur bakalım. Dedikleri zaman insan çok morali bozuluyor. Niye? E, cennete girmek üzereyiz. Ama bir günah çıktı önüne. İlk durdun. Sildirmek lazım. Sildirirsen o tamam. Ama Allah cilve yapar adama o başka. Adamın günahlarını silmiş, Nasuh tevbesinden dolayı, fakat yine de meleklene buyuruyor ki, bunu bir korkutalım. Niye? Hepsini çıkarın önüne be. Adam da yani tabii ki korkuyla ümit arasında tabii ama, deftere bir bakıyor, ooo! Bütün günahlar, o unutmuş, Allah saymış. Ah sallallahu ve Bunu görünce, içinden diyor ki, ben yandım diyor yani kendi kendine. Bu kadar günah bu çıkmış, demek tevbe mevbe karavanaya gitmiş. Ben cehenneme gideceğiz yani. Bu, bu kadar günah çıktıktan sonra sevaptan fazla. Ümidini kesiyor. Mevla da ona günahlarını böyle birbiri gösteriyor. O da öyle düşünceye dalıyor. Yani neler olacak ahirette ya. Tam o anda Mevla diyor ki bu imhuha ve cealuhu mekâneha hasene. Ne kadar günah çıkarttınız ona. Onların hepsini silin şimdi otomatik. Siz nasıl bilgisayarda bir tuşlan. Otomatik defterdeki bütün günahları silin, yerine de bir sevap koyun. O anda o kadar günah var iken, adam yandım diye beklerken bir anda onların sevaba dönüşmesini defterde gösteriyor ona. Yani şimdi baştan sevap çıksa, o zaman da diyor ki ey Rabbi ben bu kadar sevap işlemedim bunlar nereden geldi? Yahu sana ne hazır sevap bulmuşsun bu bakkal defteri mi hesap karışsın ya? Sen ne karıştırıyorsun? Al git sevabını. O da öyle soruyor bunlar nereden geldi? Ya bu sefer günahlarını gösteriyor. Adam yandım düşünüyor. Bu sefer o anda onu tebdil ediyor, taahhül ediyor. Gözünün önünde dönüşüme uğratıyor. Bir de bakıyorum bütün günahlar cevaba dönmüş. Adam da bu sefer yine bu insan durum, insan hesap peşinde. Hemen bir hesap yapıyor. Hadis sahih hadis. Ne diyor? Yahu diyor bu günahların hepsi küçüktü diyor. Bunlar küçük sevaba döndü. Şimdi benim büyük günahlarım da vardı diyor. Onlar niye çıkmadı diyor. Arapçalarını niye okuyorum? Hikaye zannetmeyin diye. Onlara Fatih Altaylı gibi sorarsınız. Bunları nerede yazıyor ya? nerede yazıyor? E Siz okudunuz gazetelerde. Yazmıyor. Hadis-i şeriflerde yazıyor. Ya benim diyor başka günahlarım da vardı. Onları niye burada göremiyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor. Mahşerde adamın başına geleceği görüyor. Anlatırken diyor. En fazla gülmesi hatta bedet. Ne diyor, o kadar fzahike Resulullah sallallahu sellem o kadar gülüyor ki mübarek dişleri çıkıyor. Dudakları açılıp da dişleri gözükürse en fazla gülmesi o. O kadar güldü ki diyor mübarek dişleri çıktı, dışarı çıktı, parıl parıl parladı. Neden? Adam günahlarını arıyor. Yani benim başka günahlarım da var. Onları niye görmüyorum? Halbuki evvelce hiç günahını görme seçiyorsun. Sevaba döndüğünü görünce büyük günah da büyük sevaba dönecek. Onu arıyor. Anladın? E şimdi af olursa senin başına sıkıntı çıkartmaz. Ama bir günahı olmazsa çektirir. Çektirir. Ha cehenneme illa girmek şart değil ama dünyada hastalık olmak üzere gelir. Ölürken sıkıntı gelir. Kabirde azap olur. Hep yani ki mahşerden cehenneme gitmesin diye önceden kurtulsun diye çok musibetler geliyor ya. Hep bunlar günahlar yüzünden geliyor. Çok az var Eyyub Aleyhisselam gibi falan. O derecesi yükselmek için onların günahı yok. O başka. O çok nadir insan. Şu anda başına bela gelenlerin çoğu günah yüzündendir. E işte diyor şükredilmeyen nimet, şükrolunmayan bir nimet, afolunmayan günah gibidir. Yani adamın başına beladır o nimet. Anladın mı şimdi? Onu iyilik gibi görürsün. Mal, mülk, evlat, rahatlık, itibar, mevki, terfi, derece zannedersin. Ama diyor o, senin başına ağrıtacak olan bir bela olacak sana. Neden? Karşılığında şükür bulunmadığından. Peki. Ne yapacağız ya? Yandık ya. Dur ya. Yanmadık inşallah. Başka bir hadis daha geldi. Dur bakalım şimdi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya, o olmasa ne yapacaktık? Bu hadis-i şerifler olmasa ne anlayacaktık? Bu hadisleri inkar edenlerin dünyası ne kadar dar. Kur'an'ın mealine bakıyorlar. Kalmışlar öyle. Ya Kur'an'ın mealinden ne çıkar ya? O kadar ne anlarsın sen oradan? Bu hadisler olmadan Kur'an'dan ne anlayabilirsin? Hadissiz bir dünya düşünüyorum da. Allah Allah. Yandık gittik ya. O hadis-i şerifler bizi rahatlatıyor. Huzura erdiriyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar hakkı var üzerimizde ya. Bütün bu meseleleri o bize beyanın. İzâ <gülüyor> en'amallâhu alâ abdî nimeten... Allah bir kuluna bir nimet, inam, ikram ederse, fa'arafaha enha min Allahu Teala. O, o nimetin Allah Teala tarafından kendisine gönderildiğini anlarsa, faqaddada şükraha qabla en yahmadu Teala. Daha diyor ağzından elhamdülillah çıkmasa bile çıkmadan önce şükrünü ödemiş olur. Niçin? Allah'tan geldiğini bildiği için yani ne demek istediğim deminkine bağlayalım ağzın elhamdülillah demeye alışsa ama kalbinde bunun Allah'tan geldiği şuuru bulunmasa sen hamd etmedi. ama kalbinde bunun Allah'tan geldiğinin şuuru bulunsa, idraki bulunsa dilin da elhamdülillah demeye fırsat bulamasa da sen şükrettin anladınız mı şimdi bütün mesele nereden nerenin üzerine dönüyor kalbe dönüyor onun için Efendi Hazretlerimiz derdi. Bizde iki çarşı var dedi Birisi dil çarşısı, birisi kalp çarşısı. Şimdi dilimiz Allah Allah. La ilahe illallah. Elhamdülillah. Maşallah diyor. Kalbimiz başka şeyler düşünüyor. Hiç Allah'tan haberi yoksa bu makbul değildir. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım dedi Ali Ader Efendi Hazretleri. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin. Orada sayılırsın. Bedenin camideyse, kalbin meyhanedeyse orada sayılırsın. Ya. Bazı adam olur günah meclisinde fakat kalbi oradan razı değil ve rahatsız ise efendim, gönlü nereye istiyorsa o orada sayılır. Ama onu bağlayan mı var? Ben tabii elinde değilse, imkanı yoksa demek istiyorum. Öyle insanlar oluyor. Bazı ortamlarda bulunuyor. Mecburi ortamlar oluyor. Orada günahlar işleniyor. Adam onlardan rahatsız oluyor. Ve lakin imkanı yok. Bırakamıyor, işten çıkamıyor. Ha? Orada yine nerede sayılıyorsun sen? Kalbin neredeyse, sen orada mutebersin. Evet, bu çok büyük iş. Ali radıyallahu anh ta rivata göre. Birisi geldi, Keyfe Asbahat. Dedi, nasıl sabahladın? Yani bizim e, nasılsın? Türkçe'de çok alışmış, iki ikide bir nasılsınız? İyi misiniz? Laf bulamayınca bir daha durur durur. Nasılsınız? Daha daha nasılsınız? Daha daha iyiyiz. Yani bu fuzur fuzur. Ya, bir elhamdülillah de be. Nasılsınız, nasılsınız? iyi misiniz? Elhamdülillah ya Rabbi elhamd de ya. Hazreti Ali Efendimiz cevap verdi. Esbahdü ve bina min ne'amillahi ma la nuhsiyih me'an kesreti ma Söze bak ya. ya Nasıl olayım dedi ya. Yani bunların konuşmaları acayiptir. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh bir sabah çıktı da Berat sabahı mıydı, neydi birisi nasılsın dedi de ne dedi. Yahu dedi okyanusun ortasında gemisi kırılıp da bir tahtanın üzerinde kalıp da yenilip yutulmasını batırılıp boğulmasını bekleyenden daha beterim dedi ya. Adam niye dedi ne bileyim dedi imanlı öylecem imansız mı öylecem cennete mi gideceğim hiçbir şey bilmiyorum dedi ya. Gaybı bilmiyorum kaderi bilmiyorum Allah'ımın bana ne yazdığını ne çizdiğini bilmiyorum ben ne zavallı adamım ben dedi ya. Koca seni basın radıyallahu anh. Biz cenneti garantilemiş gibi, ne rahat çıkıyoruz sabaha ya. Koca Hazreti Ali, kerramallahu Ce ne buyurdu? Ya nasıl sabahladım biliyor musun dedi. O kadar Allah'a isyanım var ki dedi, sayısız. Allah'ın da o kadar nimeti var ki üzerimde, o da sayısız. Dedi. Bu kadar günah dedi, bu kadar nimet. Hesap açık gidiyor, bütçe açık veriyor dedi yani. Bütçe, açık veriyor. denk bütçe değil bu. Hangimizinki denk bütçe? amelimiz e, nimetimizi karşılayacak bir bütçemiz var mı? Fele aliyye Şimdi dedi Rabbime şükredeceğim de neye şükredeceğimi şaşırdım. Neye şükredeceğim? Ekabih habasetar em cemil em Allah. Benim hakkımda bu kadar iyi vasıflar, güzellikler neşrediyor. Ben öyle iyi bir adam değilim ama herkese beni sevdiriyor benim güzelliğimi tam o yaydığı güzelliklerime mi şükredeceğim? Yoksa ne kadar çirkin işlerim var, onları setrediyor, ediyor, örtüyor, kapatıyor. Allah ile aramdaki günahlarımın çoğuna sizi vakıf kılmıyor. Örttüklerini, örttüğü çirkinlikleri mi şükredeyim. Yaydığı güzel efendim övgülerine şükredeyim. Ben de bilmiyorum. Hakikaten hepimiz öyle. Hepimizi efendim iyi adam biliyorlar çevremizde. Hele ki böyle namaz kılan, abdest alan bu gibi e, cemaatlere gelen insanların etraflarında itibarları da oluyor. Herkes onlara işte hacı abi, efendim kimine hoca diyorlar, kimine hacı diyorlar. Hürmet ediyorlar, şudur budur. Halbuki Allah ile aramızda ne yanlış işlerimiz var. Mesela. Şimdi hangisine şükredeceğiz? Hangisine şükredeceğiz? Ya Rabbi, Allahümme Allahümme stürne abis setrikel cemil Ya Rabbi bizi güzel örtünle ört Ya Rabbi. Allahım avretlerimizi açma Ya Rabbi korktuklarımızı başımıza getirme ya Rabbi Amin. Resulullah'ın duasıdır sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım mestur avratina ve amir ve kil asratina ya Rabbi avretlerimizi ört ya Rabbi ayıplarımızı ört ya Rabbi sen örtmeye müjde veriyorsun kulunun ayıbını örtenlere örteceğini vaat ediyorsun Allah'ım sen örtmeyi seversin ne ayıplarımız var ört ya Rabbi Amin. korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi Amin. günahlarımızı mahveyle ya Rabbi Amin. Amin. Amin. amin. Allah'ım la tu'minna mekrak. Ya Rabbi aniden azap edebilirsin. Sakın bizi güvendirme ya Rabbi. Amin. La tenzi nasi sitrak. Ya Rabbi örtülü perdeni bizden soyup çekme ya Rabbi. Amin, amin. Allah Muhammed Mustafa'nın sabah akşam sallallahu aleyhi ve sellem lemmeku Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yed'u hadihil kelimat idâ ve idâ emşâ. her sabah akşam bu kelimeleri hiç bırakmazdı. Bu aynı zamanda zelzele duasıdır. Devamında var. Bu da dualarım kitabında olacak. Allahümüniye selükel aafiyettefi dünya öle akrar diye başlıyor bunun başında. Allah mepfızmim beniye min münhalfi, ve an yemini ve an min münfeuki. Ya Rabbi önümden ardımdan sağımdan solumdan üstümden gelecek bütün belalardan beni muhafaza ile ve ölü bir azamet için Altımdan zelzelede depremde yerin dibine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Ne dualar ya? İnsan korkacak ya. Aniden bir bela gelebilir. Gecenin sabahı ne olur belli değil. Yatıyorsun güvence içerisinde. Sabah ne haldesin belli değil. İnsanlar bak yani evlerinin içerisinde dururlarken battı gittiler ya. 100 bin, 150 bin, 200 bin hemen bir anda ölüyor. Ne zor bir şeydir ya. Ölsen şehadettir imanlı ölene celcelede kalırsan da bayağı da bir sıkıntılı işler. 3 gün, 5 gün, 15 gün adam yaşayanı da Allah eceli gelmeyende yaşatıyor ya Allah Allah zor güvenmeyeceksin onun için Allah'ımızdan setrini istiyoruz, örtmesini istiyoruz bağışlamasını istiyoruz biz şükürden aciziz biz. şükürden aciziz ama Allah'ım kolay etti nasıl kolay etti bir dua var yine o dualarım kitabı hazinedir, define'dir. Onda olanlarla amel eden kardadır. Çok bazıları onu yutmuş ya. Böyle eskitmiş kaç kitap. Devamlı okuyorlar bu hareket adamlar. Onda ne dualar varmışlar. İmam-ı Rabbani mektubat'ta da zikreder. Onda da var. Sabah akşam okunacaklar bahsinde. Bir adam akşama çıktığı zaman mesela bu akşama çıktık şimdi dese ki Allahumma ma emsha bi min ni'metin اَوْ بِعَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ Efendimiz Hazretlerimiz de çok tavsiye ederdi bunu. Hadis-i Şerif'tir. Ey Allah Celle Celalüke Ya Rab. Bu akşam bende ne nimet? Veya kullarından, yaratıklarından herhangi birinde. İlla insan olması şart değil. Bu kadar hayvanlarda da ne kadar nimet var? Bu kadar mahlukatında, meleklerde, cinlerde hepsinde nimetler var. Bende veya yarattıklarından herhangi birinde ne kadar nimet adına ne kadar varsa bunu kimse sayamaz tabi. Sen kendi üzerindekini sayamıyorsun da. Femin كَوَحْدَكْ Sadece sendendir. لَا شَرِيْكَ Hiç ortağın yoktur. ''felekel Elham, bütün övgüler sana mahsut, ''feleke şükür'' bütün şükürler sana ait. dese de şükür eyledi'' o gecenin şükrü ona sorulmayacak, ödedi. Ya bir satır ya, yarım satır ya, yarım dakika etmez ya. Şunu düşünerek şuurlu okuyan adam diyor, okuduğu gecenin şükrünü ödedi ya. ''Faturayı ödedin'' diyor, yedin yedin yedin cebinde o kadar paran da yok. Çıkarken Nasretun Hoca gibi dayak yememek için, Çıkarken bir de bakıyorlar. Ödedin diyorlar tam. Hesabı şu masa ödedi. Ulan bilseydim daha fazla yerdim diyor bu sefer. Patlayacak mısın ya? Zaten yedin kaç kazan yemek. Bilseydim daha fazla yerdim diye. Şimdi nasıl öyle kapıda çıkarken, kaç lira gelecek hesap acaba terken bir de yandaki masa ödedi dedikleri zaman nasıl oluyor? Hoş oluyor, makbul oluyor yani. Hocalar da çok sever böyle işleri, biliyor musun? Allah selamet versin. Çok Allah beleşçilikten muhafaza etsin. <gülüyor> Pek sevdiğim işler değil. Ama de, ikram, sünnetleri O başka. Şimdi sen bundan acizsin. Bütün gece bu kadar nimet var üzerinde. Yarın sabaha çıkarsan akşama kadar bu kadar nimet var üzerinde. Sabahta ne diyeceksin? Allah'ıma ma asbahe bimin nimetin. Emsaları em asbahaya döndürüyorsun. Aynı dua. Emsa akşamladı, asbaha sabahladı. Ha, şey şu fiil değişiyor. Bunu yapan fakat eder şükrayım. O günün şükrünü ödemiş olur. Hiçbir gün atlatmadan buna devam eden adama ahirette şükürden sual yok. Bu çok acayip bir şey ya. Onun için Allahum Celle Celalü ne buyuruyor? Sümme le tus'elun ne anin idin Yarın ahirette bütün nimetlerden mesul tutulacaksınız. Bütün nimetler ise soracağım. Ya sahabeden birisi de vardı. Hiçbir şeysi de yok. Ayağında iki tane deri yapıştırmış ki çünkü çok sıcak oluyor oralar. Çölde kumdan geliyor. Şimdiki gibi. Nerede öyle şimdi? Efendim. Asfaltta olsa ayakkabısız bassan yine yanar. İki tane deri geçirmiş ayağına. Bir de gölgede duruyorlar. Ağacın gölgesine girmişler. Bir de orada serin su var. Mesela icabına küplerde içiyor. Dedi ya Resulallah Allah bana da bir şey soracak mı dedi. Yani bilmiyorlar, yeni yeni öğreniyorlar. Niye? E dedi, hiçbir şeyim yok ki dedi. Hiçbir şeyim yok. Efendimiz de buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem. اَذْظِلُوا وَالنَّعْلَانِ وَالْمَاُ الْبَارِدِ İstiğin serin su, bir de güneşin altında değilsin oturduğun gölge, bir de ayağın yanmıyor, ayağına da bir şey yapıştırmışsın deri, bunların hesabını ver de ondan sonra gel bereğe. Adam yandı suçtu ya. Ya hiç nimet üzerinde olmuyor zannediyor, o bak ne hale geldi. Onun için bizdeki nimetler şimdi uu, bu teknoloji arttıkça bela artıyor. Yani şükretmemiz daha fazla gerekiyor. Suyu kalkıp efendim kukmada ısıtır ısıtacakken, efendim derede gidip kustetcekken, efendim bazen buyurduğu gibi Chopinlerden şeylerle şimdi Chopin ben şey kalmadı, doğal gaz oldu bir şeyler. Şeyin yatağın yanı nasıl geldi? Hem de sıcak. Hem de gece kaç dakika ağarsan. nerede ya? Ben yine doğalgaz fazla geliyor diye belli saatlerde yakıyorum. ayrı dava. O ayrı dava. Ama belli saat ve abdest saati belli. Ona göre ayarlarsın. E şimdi ama küçük evi olan mesela rahat. Her dakika sıcak suyu var var, En fakirin evinde şimdi Eskiden Krallarda olmayan imkanlar Şimdiki en fakirinde var mı? Var tabi kral nereden cep telefonuyla konuşacak? <gülüyor> Mübarek adam Kral burada dokuz doğuruyor ee, Bizans Oradan Göndermiş elçiyi başına ne geldi belli değil Üç ay sonra haber gelecek Şimdi sen hemen arıyorsun Oğlum vardın mı? Gittim tamam kapat Ulan elhamdülillah desene Bak ne nimet. Ya. Allah nimetlerini artırıyor. Ona göre şükürleri artıracağız. inşallah. Ama tembellik artıyor. Tembellik artıyor. Adam eskiden sahabe-i kiram ne yapardı? Deveyle gidiyor. Gideceği yere. Bazı kere 10 gün, 20 gün, bir ay, 2 aylık yola gidiyor. Ama deven üzerine bindikler vakit de, deve yola koyarlardı. Hemen namaza dururlar. Nafile namaz. Allah'a kıyar. Hatta diyor çoğu kere gidecekleri yere gelir hatim indirirlerdi. Gideceği yere kadar. Çünkü kaç günde hatim indirilmez mi? E şimdi Yani ayağına sıcak soğuk değmeden Yaş kuru değmeden Efendim biniyorsun Arabaya otobüse deyse Gidiyorsun ineceğin yere kadar Ya bir fatih okumuyorsun be Bir fatih okumuyorsun. Adamlar o zorluklarda Ona göre güneş kafasına vuruyoruz başına şemsiğimi taşıyan var Bu kadar rahatlıklardayız Evet İbn Abbas radıyallahu ma'dan bir rivayet gelmiş. Hakikatü şükrün tutu'u Allah Teala tüm cemii'l cevarihi fi's sirri ve'l alaniye. İşte manayı şimdi verdi. Şükrün hakikati nedir? Ya Rabbi şükür dedim ben günde 500 kere. Elhamdülillah diyorum bin kere. Yetti mi yetmez? O başka iş o başka. Iş. Şükrün gerçeğini istiyorsan gizlilikte, alaniyette Tenhada, insanların ortasında, Allah sana ne kadar uzun vermişse, bu uzuvların cümlesiyle Allahu Teala'ya itaat edeceksin, hiçbiriyle günah işlemeyeceksin. Onun için şükrün tarifi incedir. İmam Rabbani Hazretleri mektubu bir e, mektubu var bu hususta, Efendi Hazretleri bunu çok işlerdi. Ne buyuruyor? Şükür diyor İslam'ı yaşamaktır. İslam'ı tam yaşayan, tam şükretmiş olur, az yaşayan, az şükretmiş olur. Mesela, adam beş vakit namazı kılmasa, günde elli bin kere elhamdülillah dese, şükretmiş olmaz. Anladın? Ramazan'da farz orucu tutmasa elhamdülillah dese, şükretmiş olmaz. Efendim, ne farz? Gusletmese elhamdülillah dese, şükretmiş olmaz. Allah sana İslam'da ne farz etti, ne vacib etti? Bunu tam yapan, tam şükretmiş olur. Şükür İslam'dan ibarettir. Ne kadar eksik ederse vazifeyi şükrü o kadar az olmuş olur. Peki ben elhamdülillah demeyecek, Demez olur musun? O dilin şükrüdür. Diğerlerin şükrü var. Evliyaullah toplanmıştılar. Seri-i Sakatî Hazretleri. Cüneyt Bağdadi Hazretleri'nin dayısı olur. Hem de şeyhi olur. Seri-i diye Türkçeliğe meşhur olmuştur. Seri-i ama Arapçası Seri-i imiş. Şimdiki araştırmalarımıza göre. Bütün veliler, büyükler oturuyorlar. Onların konuları neydi? Onların konuları böyle meclisler kurulduğu zaman şükürden bir söz açılır mesela. Var orada 10, 20, 30, 50 evliapsın. Cüneyt Badadı 7 yaşında da çocuk. Ama herkes şükre bir tarif yapıyor, bir tarif yapıyor, bir tarif yapıyor. Allah ne derin tarifler. Bazı kere bende öyle kitaplar vardır. E şu kadar kitap mesela böyle. Şükür hakkında. Şu evveli şöyle demiş, şu veli böyle demiş. Bakıyorsun tarifler birbirinden farklı. Herkes makamından konuşuyor. Kullün an makami ve tekellemean vicdani. İçinde nem hal buluyorsa bulduğu manevi hale göre bir şey. Allah onun diline döktürüyor, getiriyor. Herkes şükrün tarifini yaptı. Birbirinden üstün faik tarifler zuhur etti. Sonunda Cüneyt Bağdadi de çocuk ama sırada yani o da mecliste olduğu için... Evladım dedi. Bir de sen söyle bakalım dedi. Seri İsa Hazretleri. O da dedi ki Eşşükru indi En la yüsteane bini millahi ala muasihi. Bir tarif yaptı yedi yaşında. Bütün evliya şaşırdı. Bana göre şükür nedir dedi. Allah'ın nimetlerinden istifade edip de Allah'a isyana onları kullanmayacaksın dedi. Ne demek? Allah'a yemek vermese yemesen kuvvetin olmaz. Kuvvetin olmasa zina edemezsin. Allah'ın verdiği nimetle, yemekle, kalori alıp gittin sinahatten. Şükrü bozduğunu. Allah e, yemek vermesi, sıhhat vermese gözün görmez. Allah'ın verdiği nimetle gözün görüyor. Açlıktan insanın gözü gider. Bir zaman sonra görümez hale gelsin. E, ondan sonra sen gidin namareme baktın. Efendim Allah boğaz verdi. Boğazın efendim e, çekmese, yutmasa e, bu boğazın kanser olsa ondan sonra bir lokma geçmese ne olacak? Allah seni boğazın sağladı. Sen içki içsin. Allah muhafaza. Ha! Şükür nedir dedi? Allah'ın nimetlerinden yaralın. Zaten hangi günahı yapan varsa o günahı neyle yapıyor? Allah'ın bir nimetinden yararlanarak yapıyor. Allah imkan vermeden, kuvvetini kullanmadan yapamıyor. O zaman onun nimetlerinden yardım alıp da günahına, isyana kullanmayacaksın. Deyince meclis sustu yani. Ama baktı ki bir kibir gelebilir mi çocuk yaşta bu 7 yaşında bütün evliyayı bastırdı. O Sultan-ül Arif'in olacak. Ariflerin sultanıdır Cüneyd-i Bagdadi. O büyük o çok. Dayısı o zaman dedi ki korkarım bu çocuğun da dedi, nasibi dilinde kalacak. Yani çok güzel konuşuyor da belki de bu dediği tarife kendisi de büyüse uyamayabilir onun için. Bunun da dilinde kalacak herhalde bunun hazzı nasibi diye. Ona bir yani tevazulaşsın diye ihtar verdi. Süneyt Bağdadi sonra Evliya'nın en büyük sultanı olduğu, Ariflerin sultanı olduğu. Dünyada ondan büyük veli yoktu onun zamanında. Sultan lakabını aldı. Bütün veliler ittifak etti. Sultanımız budur dünyada. Ama der ağlardı, ağlardı derdi. Derdi ki dayımın o sözünü hiç unutamıyorum derdi. Ya bir de nasibim dilimde kalırsa konuşuyorum, konuşuyorum. Derdi. Ya yaşayamazsam derdi. O ona işte o, o şeyi verdi, o iktarı ki çocukken ne kadar büyük Evliya olsa devamlı ağlasın diye yani. Anladın Şimdi bu İbni Abbas'tan gelen tarif, şükrün hakikati nedir? Ortalıkta olsun, gizli tenhada olsun, hangi uzvunla olursa olsun, hepsini Allah verdi, onların cemisiyle Allah'a itaatta kullanacaksın. Ve şükrül ayn, gözün şükrü nedir? En ile haram, harama bakmayacaksın. Ha şimdi mesela bir insana hakaret gözüyle baksan, illa kadın olması şart değil. Bir adam fakir, pecmurde kılık kıyafeti dağınık, e efendim sen ona böyle baksan kim? Bazı yapıyorlar böyle bir. Tipine bak. Kim getirdi bunu da Böyle hareketler bunlar adamı. Batırır, batırır, batırır. Allah'ın kullarını beğenmiyorsun. Sen kimsin sen? Aman tevazul olalım. Ben dervişleri çok severim Allah'ın izniyle. Miskinleri çok severim. Yoksulları, fakirleri çok severim. Çok. içimde sevgileri var. Allah şahitleri. Çünkü Resulullah'ın duası var sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümün yes'elüke fi'ylel hayrat ve terkel münkerat ve hübbel mesakin. Her namazdan sonra bu dua var. Yine beş vakit namazın peşinde onu dualarım kitabında o zaman bulmamıştım. Sonra buldum namaz ilmi haline koydum onu. Namaz ilmi hali kitabında. Cibril getirdi emretti bunu her namazdan sonra oku. Bu çok büyük bir dua. Ya Rabbi senden ne istiyorum? Hayırları yapmayı istiyorum. Şerleri bırakmayı istiyorum. Yoksulları sevmeyi istiyorum. Ve tağfir li ve terhamni beni bağışlamanı bana acımanızı istiyorum. Ve ila rattu bi fitneten kulların hakkında bir kargaşa, bir bela, bir musibet dilediğin zaman hani senin muradın geçerlidir. Artık onu engelleyecek bir güç kalmadığı zaman fak bizni ileyke gayremeftun sen beni kendine bir fitneye uğratmadan iman selametiyle al canımı ya Rabbel âlemin. İşte duadır ha. Çok büyük duadır. Bir bela gelir, bir kargaşa, insan ölmek isterdi ölemez yani. Ve Ölümden beter ne vardır dediler evliyadan birine. Dedi ki öyle bir hal gelir ki ölmeyi aratır sana dedi. O ölümden de beterdir dedi yani. İnsana ölümü de aratan haller gelir. Kargaşalık gelir, fitne gelir. İnsan imanına şüphe gelse ne olacak? Ben şimdi düşünüyorum bir vesvese bir şüphe imanıma geleceğini hemen öleyim. Hemen ölmek istiyorum yani Allah'ım beni vesveseyle yaşatmaz. Şüphe çok kötü bir şey. Ölümden beter gelir şüphe. Ne demek öyle mi böyle mi var mı yok mu acaba... Bu iman meselesi de. Ben doğru inanıyorum elhamdülillah. Şimdi nasıl şüphe girsin bana? Onun için dua diyoruz. Fitne düşündüğün zaman ya murad ettiğin zaman beni fitneye uğratmadan al. Bu duada ne diyor? Yoksulları sevmeyi bana nasip eyle diyor. Onun için. Aman hakir gözle bakmayalım kimseye. Allahümme ehyini miskinen ve mitni miskinen ve hşurni fi zümratil mesakin <Sessizlik> Beni yoksul olarak yaşat. Yoksul olarak öldür, yoksullar arasında mahşere kaldır buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El ve ne Fakirlik benim iftiharımdır. Ama dayanamayan da zordur. Öbür hadiste de ne buyurdu ki? El fakru yekûne kufra neredeyse fakirlik adamı dinden çıkaracak buyurdu. Çünkü neden? Dayanamayan için de beni mi buldu? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Kolacak yavur olur yani. O da tehlike o da. Allah bize ya Rabbi imanımızı sağlam tutmak için ne yaraşıyorsa onu nasip eyle. Amin. Yani ne zenginlik istiyoruz ne fakirlik istiyoruz. Ne istiyoruz? İmanımızı kurtarmaya ne hal yaraşıyorsa onu nasip eyle. Amin. Amin. Bu çok acayip bir duadır. Bu duayı da belleyin. Çünkü siz gidersiniz illa da zenginlik diye dua edersiniz. Öyle yapmayın. Hadis-i şerifte hadisi kudüsü öyle buyuruyor. Ve inne ibadi men la yuslahu imanehu illel fakir. Öyle kulum var ki diyor ancak fakir olursa imanını kurtarabilir. Velev aghni Zengin etsen bozulur diyor. İnne min ibadim men Öyle de kulum var ki zengin olursa iyi müslüman olur. Velev Onu da fakir etsen bozulur diyor. Görüyorsunuz? Ve inne min ibadi illa Öyle kulum var ki imanı ancak sağlıklı olursa düzelir. Onu da hasta etsem imanı bozulur diyor. وَاِنَّمِ الْعِبَاد۪ي مَا لَا أَصْلُحَ اِمَانَهُ illa السُّكُمُ Öyle kulum var ki onun imanı ancak hasta olursa iyi olur diyor. وَاَصْحَحْتُوا لَا اَفْسَدُوا ذَلِكُ Onu sağlam etsem hemen yoldan çıkar bozulur diyor. Onun için ben diyorum ya Rabbi benim imanıma demek ki hastalık iyi geliyor, beni de hasta etti. Böyle ki bu ilimlerle uğraşıyorum. Demek sağlam olsam ben de raydan mı çıkacaktım, nereye gidecektim belli değil. Belli değildir. Gençken verdi bana bu hastalıkları neden? Otur aşağıda? Şimdi kesik bacak İsmail Efendi vardı Allah rahmet eylesin. Büyük kurradan. 3 bin hafız yetiştir afyonda. Trenin altında kaldı bacakları. Talebeler onu sırtında taşırdı. Bu benim talim hocam, Kadir hocalar hep Bütün onlar onun talebesi. Efendi Hazretleri çok anlatırdı onda. O derdi ki evladım derdi talebelerine. Ben derdi eğer ki bu ayaklarım trenin altında kalmasa en büyük eşkıya olmuştum derdi. Çok böyle eşkıyalığa meyilliydim derdi yani. Hafız, mahfuz hoca hiç olmam mümkün değiller. Bu ayakları kesildi, kesik bacak İsmail Efendi oldu. Bütün İstanbul'un hafızı kurrası ondan yetişebilir yani. Ya? Mevla bilir yani kime ne yarayorsa. İnni udebbiru umur <gülüyor> ibadi bir bi bir fi kulubihim. Ben kullarımın vaziyetlerini neye göre yönetirim? Diyor. Kalplerindeki durum vaziyeti bildiğime göre yönetirim. İnni bi habir um basir. Ben kullarımı çok iyi bilirim. Dışlarını da görürüm. içlerinde de görürüm. Ona göre veririm. Ya Rabbi biz razıyız ya Rabbi. Biz razıyız ya Rabbi. Muhtaç etme ya Rabbi. Muhtaç. muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Harama bakmayacaksın. Ne demek? Namehreme bakmayacaksın. Kadın erkeğe şehvetle baksa o da haram. Erkek kadına şehvetle baksa o da haram. Ondan sonra tüysüz delikanlıya veya tül delikanlı erkek erkeğe şehvetle baksa o da haram. Kadın kadına şehvetle tutsa baksa o da haram. Öyle değil mi? Ee? Harama bakmaması gözün şükrüdür. Yani bir de mesela hakir gözle bakmamak insanlara. Bu çok önemli bir şey. İnşallah aman sizi göreyim. Aman sizi göreyim. Kimseyi hakir görmeyin. Pejmurde, darmadan, saç baş karışmış, pis vaziyette, kenarda köşede böyle şey falan. Sakın bel hareketler yapmayın. Sakın. Hürmet edin, tazım edin, saygı gösterin. Allah'ın mahlukudur. Allah'ın yarattığı kuludur ya. Yaratında, yaratandan ötürü yaratılana. Hürmet edin. Ve şükrü sem'i kulağın şükrü elle esma illel hak. Hak'tan başka bir şey duymayacak. Yani batılı dinlemeyecek. Yanlışı dinlemeyecek. Yalanı dinlemeyecek. Gıybet yapılıyor, dinlemeyecek. Dedikodu yapılıyor, dinlemeyecek. İftira yapılıyor, dinlemeyecek. Ne olursa olsun. Aa şimdi, hoca da olsa, yanlış konuşuyorsa dinlemeyeceksin diye. Ben sana, niye diyorum Mustafa İslamoğlu, bu kadar yanlış şeyler konuşuyor, yazı yok. Dinlemeyin, niçin? E, şükrünüzü bozarsın. Ha Hayrettin Karaman'ın yazdığı şey, reddiye yaptık şimdi. Okuyun bakın, çok büyük yanlış yazıyor. Çok büyük yanlış, ne kadar hoca olursa olsun, ehli kitabın Müslüman olması, İslam'ın hedefi değil. Onlar öyle Yahudi Hristiyan kalsın, olsun onlar cennete gider. İslam onlara Müslüman olun demiyor diyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Ben bunu diyene kadar bunu kimse okumadı mı ya? Cık cık cık cık. Bütün fetvaları ona soruyorlar. İslami basın yayın. E, olmaz ki. E i̇şte kitabı kendi kitabı. Çıksın demedim desin. O zaman. Niye dedi bu lafı o izah etsin? Böyle şey olur mu ya? Müslüman olun deme. Hakkı duyacaksın. Kulağın şükrü hakkı duyacaksın. Biz sana haktan bahsediyoruz. Batılları gidip dinlemeyeceksin. Batılı dinlersen hakkı duyamazsın zaten. Sağır olsun ya Allah haktan ayırmasın. Amin, Amin. ve şükrü lisanellâye gidip dilin şükrü, şükredeceksin. Yalan demeyecek. Dilin şükret. elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Akşama kadar elhamdülillah çekiyor. Ondan sonra da adama bir mal satacak. Vallahi beşe aldım billahi diye yalan yere yemin ediyor. Bu şiirin şükür ne oldu mu? thought "Hıyanet oldu. Layık tab gıybet etmeyecek. Gıybet bir müminin ardında konuşmak. Onun istemediği şeyi, onu üzecek şeyi konuşmak. Ardında, gıyabında. Ama yüzüne de söylerim. O zaman yüzüne söyle. Arkasından dedim mi gıybet oluyor. Yüzüne de iftira demesin ama doğru bir şey söylersin yapma böyle kardeşim. O başka ama arkasından konuştuğu zaman, e ben onun iyiliğini istediğim için Ya iyiliğini istiyorsun adam duymuyor ki. Adamın yüzüne söyle iyiliğini istiyorsan. Arkasında konuşulup iyiliği istenir mi? Ne fayda var o adamı, o, o lafın? Duyunca üzülecek. Bu sefer aksi tesir edecek. Halbuki yüzüne desem belki nasihat alır. Ama bizde korkaklık var. Bizde ikiyüzlülük var. Nifak alametleri var. Yüzüne böyle hürmet, izzet, herkes birbirine iyi geçinmeler var. Arkadan kaptırmalar var. Hiç İslam'a böyle yakışmayan huylar bize yani maalesef musallat olmuş ve şükrül yedeyne la telavelel haram iki elin şükrü nedir iki şükrü? tesbih aldın elhamdülillah o yetmez ki harama dokunmayacak haram lokmaya dokunmayacak ekmeğe dokunmayacak Efendim, yabancı namahremine dokunmayacak ve şükrül bat en la teeküle lukmetel haram karnın şükrü nedir haram lokma mideye sokmayacak ve şükür-ü ferz, tenasül zevnün şükrü nedir? Zina yapmayacak. İki <gülüyor> iki ayağın şükrüdür. nedir? temşiya ila mahramullah <gülüyor> Teala. Allah'ın yasaklarına doğru adım atmayacak. Yazıktır. O adımlardan sorulacak. Bak şuraya gelirken attığın, şimdi giderken dönerken attığın. Ve <gülüyor> nektebu Yaptıklarını da yazıyoruz, adımlarını da yazıyoruz. Sizin adımlarınız defterinizde hasenat olarak yazılacak inşallah. Çünkü ilim meclisine geldiniz. Allah için geldiniz. Ne derdiniz var başka ya? Şuraya geldiniz. Evet. Onun için kardeşler, şükrü hakkıyla ifaya Rabbi muvaffak eylesin. Amin. Ama şu var. Şükür öyle bir acayip nimettir ki. allah Teala diyor, kulun bir ye yemek, bir lokma yiyip de peşinden hamd etmesini sever. Bir su içip de peşinden şükretmesini sever. Yani... Ben bu Allah'ın verdiği zevklerden, nimetlerden, lezzetlerden istifade etmeyeceğim. Yok efendim şurup içmem, şerbet içmem, yağlı yemem. Yok efendim işte tavuk yemem, börek yemem. en niye ben takva adamım? Şudur budur, o ham sofuluktur. O ham sofuluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helva yerdi. Balı severdi. Tavuk yerdi. Kuzu yerdi. Ha, ama az bulurdu, çok az bulurdu. O başka ama bulduğunda da yerdi sallallahu aleyhi ve sellem. ...ve hamd ederdi ve şükrederdi... ...ha... Sonra Osman İbni Mezorun radıyallahu anh... ...çok büyük sahabiydi... ...takva sahabiydi... ...Ebu Bedir Sıddık da o işe çok meyilliydi... takvalı ...onlar bir evde toplandılar... ...dediler ki arkadaşlar... ...bundan sonra hiç böyle ince güzel kumaş giymeyeceğiz... E, ...sert tüylü... E, ...yün elbiseler giyeceğiz... ...on sonra her gün oruca niyet ediyoruz... ...hanımlarımıza daha yaklaşmayacağız... ...yatağı bıraktı bırakacağız... ...yağlı yemeyeceğiz çünkü... Yağlı mağalı yedin mi insan e, cinsi münasebet hırsı artar. Onun için hayvani gıdaları keseceğiz. Et yemeyeceğiz. Yağlı yemeyeceğiz. Ondan sonra dağlara çıkacağız. Sırf ibadet yapacağız falan falan. Böyle yemin de ettiler yani. Ya sahabe böyleydi. Fakat Osman ibn Mezun'un hanımına da dokundu bu iş tabi. Kocası bırakacak gidecek. O duydu içeriden. Hemen gitti Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah bunlar burada yemin billah kasem Bunlar ne oluyor ya? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. dur dur hiçbir şey deme ben geliyorum. Hemen kalktı gelirken ayet geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la tuhrimu tayyibati ma halallahullahu ve la ta'tadu. İnallaha la yuhibbul mu'tadidin. Hemen ayetler geliyor. Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği, serbest ettiği lezzetli şeyleri, temiz şeyleri, rızıkları, efendim tatlıları, yağlıları sakın kendinizi haram etmeyin! Haddi aşmayın! Yerken de haddi aşmayın, oruç tutarken de haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Bu ayet geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İçeri girdi bunlar şaşırdık Allah. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulullah işte Yemin ediyoruz, anlaşıyoruz aramızda da işte. Şöyle yapmayacağız. Buyurdu ki, sizin en takvanız benim. Allah'ın çok bileniniz benim. Ben yemek yiyorum. Ben uyuyorum. Onlar bir de yemin ediyorlar, hiç uyumayacağız. Su dayanacaklar mübarekler ya. Ben uyuyorum. Ben yiyorum. Ben evleniyorum. Ha. O zaman, Leyseminni, Resulullah, Men sünneti sünnetife, Leyseminni, Bunlar <gülüyor> benim sünnetimdir. İnsan belini ayakta tutacak da yemek yiyecek, hanımıyla da birleşecek, efendim tatlı, lezzetli şeylerden de yiyecek, uykuda uyuyacak ama teheccüdü kaçırmaz. Sabah namazını asla kaçırmaz. O başka. O oruç gününde yemez. O başka. Haddi aşmayın. Bunlar benim sünnetimdir buyurdu ama peşinden sünnetimi terk eden benden değildir. O benden değildir demese bunlar caymayacaktı yani benden değildir ne tamam ya Resulallah dediler yani yemin etse kefaret verdiler ve işi değiştirdiler şimdi onun için bir insan efendim devamlı oruç tutuyor sabrediyor tahammül ediyor aç açık kalmış bir insan da meşru şekilde yani harama kaçmadan israfa kaçmadan mide fesadına düşmeden normal yiyor efendim birkaç çeşit yiyor fakat yedikten sonra ne yapıyor Şükrediyor. Yani namazını kılıyor, zikrini yapıyor. Elhamdülillah diyor. Resulullah ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. At At-ta'imu sabir, Sabredip oruç tutan neyse, yiyip de şükreden eşittir diyor. Hadi bakalım şimdi. Onun için mesele nedir? Mesele sünnete uymaktır. Kafadan uydurmamaktır. Sünnete uyan ne olur? E ben çok takva almayayım. Tamam. Pazartesi, perşembe, her hafta tut. Sünnet daha fazla tutmak istiyorum 13 14 15 ayın tut daha fazla tutmak istiyorum ayın başından üç tut sonundan üç tut daha fazla tutmak istiyorum bir gün tut bir gün boz davud aleyhisselamın orucudur ben hep tutmak istiyorum e sünnet değil sünnet değil e şimdi bu da bunun gibi hiç uyumamak istiyorum e hiç uyumamak istiyorsun ama ondan sonra sabah namazı vaktinde kafayı kaldıramayacaksın ondan sonra Fatiha'yı okurken kendine beddua edeceksin ya. Efendimiz'in hanımı ip bağlamıştı. Zeynep valide olamıştı. Çok ibadete düşkün. Uykusu geldiği zaman ipe tutunuyor. Uykusu kaçsın diye böyle teheccüdde. Analarımız hiç kendini uyutmamak için Efendimiz de buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem böyle olmaz. <gülüyor> Niye? Uyku ağır bastığı zaman. insan ne dediğini fark edemeyecek hale geldiği zaman uyuması lazım. Aksi takdirde ne yapar? Kendine dua yapacağım diye beddua yapar. Elini açasın. Ya Rabbi belamı ya Rabbi. Pelamı ver işte ya, beni affetme. Yapabilir yani. Çünkü uyku sarhoşluk gibidir. Hatta ayette diyor, la tekrabus salat eventü şükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Buranın bir tefsirinde diyor ki, uykuluyken namaza yaklaşmayın. Çünkü insan aşırı uykuluysa namaz kılayım derken ne olur? Mesela, berat gecesi 100 rekat. E hocam ben onun için sabah namazına kalkmıyorum. Hadi git sen de. Uyuyorsun, uyuyorsun, uyuyorsun. Sabah namazı 2 rekat zaten. Teravih mi kılıyorsun? Sabah namazında. Ne var? Ama şimdi bizim... Kadir gecesi yüz kat yok, Berat gecesi hayır namazı yüz dakikat, e yüz kat on ihlasla beraber, e bayağı zor. E şimdi geldi uyku bir bindirdi, hiç ne sayıyı kaçırıyor ne kulüvallah dediğinden haber. Hala kulma çalışıyor. ya olmaz. Yatacaksın bu durumda kardeş. Olmaz. Kul yanlış okursun ya. Ha onun için İslam'ı Sünnet'e göre yaşayanlar hem yorulmaz, hem yorulmadan en faziletli amelleri yapmış olur. Kendi kafasına göre bir yol çizen yorum yapanlar hem yorulur hem de mahrum olur. Onun için sünnet seniyeden ayrılmayarak Allah'ım iman iki parçadır yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. İnsanın başına gelenler iki kısımdır. Ya sevdiğidir ya sevmediğidir. Allah'ın başımıza sevdiğimiz şeyler geldiğinde şükür etmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ın başımıza sevmediğimiz işler geldiğinde sabredip rıza göstermeyi nasip eylesin. Allah'ım imanımızı tamam eylesin. Amin. İki parçayı tamam eylesin. Amin. amin. Amin. Amin. Şimdi efendim duamızı da yapalım inşallah. Ondan sonra sizi salalım efendim. Şimdi haftaya bu önümüzdeki salı gecesi vazifeleri var. Yapacak mısınız inşallah? Ya ben sizin derdinize düşüyorum efendim. Salı akşamı, yine söyleyeceğiz ama Arif dergisinde bu kadar ilimler yazdık ama sonu mühimdir. Çarşamba günü, yar haftaya salıyı çarşambaya bağlayan akşam. Ne yapacaksınız? Böyle selam ayetleri yazılıyor. Bu ayetler yazılıp suyu içiliyor. Bunda çok bereket bulursunuz. Son çarşamba gecesi neler okuyacaksınız? Sayfa 53'te arkadaşlar, bakın... Bu bir senelik beladan sizi sigorta yapacak inşallah. 12 kere Fatiha. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Tirmizi'de hadis var. Bunu okuyan hiç bela vurmaz. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha 3 kere. Ama o gece 100 kere okuyan, salıyı, çarşambaya bağlayan gece, bir sene vurmayacak inşallah. 100 kere La havle 27 kere inna azelna. Ondan sonra salavat-ı şerife. Allahümme salli aleyhissalame. Şimdi safer ayının son çarşamba günü. Haftaya bu önümüzdeki çarşamba. Allah şerrinden muhafaza ele. <Gülüyor> Bütün evliyavullar rivayet ediyorlar. Her sene gökten 320 bin bela inmeye başlar. Hepsi de o geceye rastlar. Saferin son çarşambasında. Efendim, o gün en çetin gün olur. Sana rahat olacak inşallah. Duasını yapana bir şey yok. Dört rekat namaz kılınıyor. Burada namaz tarif ediliyor. Hepinizin bildiği sureler. Allah'tan zor sure yok. Allah'tan zor sure yok. Namazda bakamazsın. 13'ün efendim burada Fatiha'dan sonra on yedi kere inna atayna. Beş kere kuluyor Allah. Bir kule adu rabbil felek bir kule adu rabbil nas. Her rekat böyle. He? Buradaki yazıya bakın, ben şimdi araştırmalarımı geliştirdiğim için son kararım bu. Bu dergide yazılığına bakın, çünkü ben çok yazmalı nushaler elde ettim. Başka kitaplar, ben devamlı bu işte araştırmamı artırıyorum. Nushaleri tekabül ettirdim, bu karar. 17 Kevser. 5 ihlas, bir felak bir nas. Her rekatta böyle. 4 rekat. Ondan sonra tabii efendim eller kaldırılacak, şu dualar okunacak. Eudü Besmele'den sonra Kur'an-ı Kerim'de selam ayetleri, selamun geçen bütün ayetler Kur'an'da başlıyor, selamun aleyküm ketteba rabbikümden, selamun hiya ettamatla el fecri anzelna'da çıkıyor, son selam. bunlar okunduktan sonra 55'in sayfede bir dua var, salavatla başlıyor, salavat ama çok büyük manası var. Bu ayın şerrinden, bugünün şerrinden, takdir ettiğim bütün belaların şerrinden, Allah'ım canımı, malımı, ailemi, çoluğumu, çocuğumu, dinimi, dünyamı sen muhafaza ile diye bu çok büyük bir duadır. Belaların kalkması için ilaçtır. Çarşamba günü. isterseniz kuşluk saatinde de olur. İşraktan sonra o kılınmaya başlar. İkindi namazını kılana kadar kılınabilir. İkindi namazını kılanlar artık bu namazı kılamazlar. Onun için ikindiye kadar mutlaka kılınmalıdır. Ondan sonra Salahaten Tüncihine on bir kere, o da burada yazılıyor. İnneke Alâkürşen Kadir'le beraber... Eğer ki bunları yaparsanız allah Teala 320 bin bela gökten nazil olurken sizi de niyet ettiğiniz çünkü çoluk çocuk okuyamayan küçükler oluyor onları niyet edin. Çünkü burada duada diyor zaten malımı evladımı çoluğumu çocuğumu dinimi dünyamı diyor. Bu dua üzere belalardan korunmak niyetiyle yaparsanız Allah etrafınızda bir sene bela dolaştırmayacak inşallah. Ben sizi Allah için seviyorum kendim bilsem dese söylemesem istemiyorum Dergi de 13'ün böyle aylık vazifeleri hakkında takip ediyorum ki unutuluyor kitaplar kalıyor kenarda insan onun vaktini geçiriyor 13'ün bu rivayetler burada çok mesela ben bu rivayeti sonra buldum o 12 efendim fatiha vesaire 100 kere bismillahirrahmanirrahim duru bu o zamanlar bilmiyordum fakat sonra efendim daatülbidayat isimli bir eser buldum onlar nerelerden geliyor bana? Dünyanın nerelerinden? Mısır'dan, Fas'tan. Türkiye'de yok. O kitaplar, evet, eski alimlerin kitapları. Ben de size paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Bunlar bu yerde yok yani. Başka bir Türkçe kitaplarda bulunmaz bu zamana kadar yazılmamış şeyler. İnşallah amel edeceğiz. Allah belalardan bizi muhafaza edecek, hafız edecek, koruyacak. İnşallahu Rahman. Kardeşler, Arifhan dergisinde bak sevdiğimiz herkese ulaştıralım. Kimlerin beladan korunmasını istiyorsak onların hepsine ulaştıralım. Allah sevaplarına ortak eder. Onlara da dua öğretelim, zikir öğretelim, namaz öğretelim. Bu dergiden istifade etsinler inşallah. Çok önemli. Bu hafta çok önemli. Allah hayırla çıkartsın inşallah. Allah Rabbi'ül evvela yine Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid ayına doğduğu aya gireceğiz. Allah kavuştursun. E yani hakikaten beladan çıktın mı büyük bir rahmete kavuşacağız inşallah. Allah Rabbi'yle vela hürmetine saferi çıkarıp Mevlid ayında ya, efendim yeniden Resulullah'ın teşriflerinin, nurlarının teşriflerini nasip eylesin. Amin. Amin. Hadislere imanla ilgili bu Risale'yi de mutlaka bunlarda hizmete niyet edin. Dedim size dağıtın. Efendim, gücünüz nispetinde bunlar çok ucuz şeyler. Bak şimdi bugün bir arkadaş anlatıyor. Gittim diyor şeye mikrosamı bir yere orada efendim bir kitap bakıyorum. E, kitaplara bakıyorum. Bir de baktım diyor, senin kitabın kadar bir şey. Efendim. şeyde kağıtı da bundan bin kat daha düşük kağıt. Ondan sonra 29 milyon kitap. Mevzu ne? Karının biri yazıyor. Sevgilim ve ben. Adam alıyor onu. 29 milyon. Karının sevgili çiren kendisi ne iş? Kağıtından diyor. Ya bunun ilmi zaten. Biz ayeti hadisi parayla satmıyoruz. Ona sizin zenginliğiniz yeter mi? Bütün mülkünüzü verseniz bir safer duasını verir miyim ya? O onun kağıt kalem bilmem ne masrafı 40 kişi çalışıyor yani. O onun masrafıdır 2,5 lira 3 lira bu nedir ya? Bu nedir yani? Yani Allah için değer verirseniz Allah size değer verir. Kardeşim insanlara acıyın insanlara merhamet edin. İnsanlar ne yollara neler veriyorlar siz dualara zikirlere dağıtın hayır yapın. Hayrınıza niyet edin mübarek cuma gecesinde. Hele hadislere iman birisinin imanı düzelse kurtulursunuz ebedi kurtulursunuz. Bir adam yani dese ki ben inandım artık hadislere dese bu Resulullah'ın şefaatı için size yeter sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini görüyor, hepinize şahittir. Bu ümmetin onun hadislerine imanını sağlayın. Bu kadar şüpheci, şüphe verici ilahiyatın doçenti, profesörü uğraşıyor. Bizim gibi de hadislere iman ettirmeye uğraşıyoruz. Allah bizi galip eylesin. Sizi de beraber yardımcı eylesin. Hepimizi ortak eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alem ve Rabbil Alemin salatu ve selamu ala seyyidil mursale muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin Allahümme inna neselüke al cenne ve na'udu bika minen nar Allahümme inna neselüke ridaka vel cenne na'udu bika misakhatike vel nar Allahümme inna neselüke al cenne ma qarrab eyle ya min kavlimu ve na'udu bika minen nar ma qarrab eyle ya min kavlimu amel, amel. Allahümme inna muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve entel müstehane ve aleykel belag ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim amin Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahii ve alâlihi ve sahbih. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle buyuralım. As-salatu ve selamu aleyke ya Resûlullah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasafûne ve selamun alel-mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha denmeden... Bugün de açılışına gittik fuara. Hemeden turizm açıldı. Bu Arifan bünyesindedir. İnşallah bu sene Ümre'ye bununla gideceğiz. Ve gitmek isteyen arkadaşlar, Mustafa Özümsek hocalar, diğer hoca efendiler Mart'tan itibaren başlıyorlar Umrelere. Gitmek isteyenler bu efendim Hemedenle beraber gidebilirler inşallah. Bizim de Nisan-Mayıs'ta belli olur ne vakit gideceğimiz. Şimdi tam günümüz belli değil. Fakat bu Başka turlar, turizmler işte hoca bizle gelecek falan çıkarıyorlar, ediyorlar. Onlara itibar etmeyin. Yani paranızı alırlar, kalırsınız ortada, biz mesul olmayalım. Benim şu anda hiçbir turizmle şey, ilgim, ortaklığım yoktur. Ancak bu sefer Hemedan'la karar verdik. Onunla gideceğiz inşallah. Allah hayırlı mübarek yapsın. Amin. Lillâh cealel Fatiha.